Arkası Yaran Mavi Tren Dokuzuncu Bölüm Yazan Agatha Christie çevirerek radyoya uygulayan Sever, Yöneten Uğurtan Atakan, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Anlatan Demet Tantu, Derik Kettering, Erhan Yazıcıoğlu, Gray, Alev Gürzak, Knighton, Ersan Uysal, Herkül Poirot, Pekcan Koşar, Sorgu Yargıcı, Erdoğan Ersever, Mirey, Işıl Yücesoy, Lenox, Hikmet Acahan, otel memuru, Pekcan Türkeş. Milyarder iş adamının kızı Ruth Catering, eski sevgilisi Comte de Laroche La buluşmak üzere mavi trene biner. Ancak gece yarısı trende öldürülür ve değerli mücevherlerle dolu çantası da çalınır. Trendeki ünlü dedektif Hercule Poirot, çalınan mücevherlerin sahtelerini Kont ölü roşun sakladığı yerden alır. Ama kontun katil olduğunu kanıtlayamaz. Çünkü kont cinayet gecesi antiplerdeki villasında olduğunu ileri sürer. Bunun üzerine şüpheler Derek Catherine üzerinde toplanır. Bunda Derek'in eski sevgilisi Dan Söz suçlamalarının da payı büyüktür. Mirey böylelikle kendisine artık yüz vermeyen ve Bayan Grey adında genç bir kıza aşık olan Derek'ten intikam alacağını düşünmektedir. O sabah Derik parkta Bayan Grey'e rastlar... ...ve ona duygularını açma fırsatını bulur. Grey. E efendim? E Grey, sizi sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? E e bakın Bay Knight'ın bu tarafa doğru geliyor. E Oysa ben bu konuyu bir sonuca bağlamayı çok istiyordum. Neyse Lady Templin rahatsızmış. Ben de onun yanına gideyim bari. Güle güle Bay Derik. Güle güle Günaydın Bayan Grey Günaydın Bayan Yanınıza oturmak onurunu bağışlar mısınız Size söyleyecek o kadar çok şeyim var ki Buyurun Sizi ilk gördüğümde işte hayatımın kadını demiştim Gönlümün bu tatlı sırrını açıklamakta Belki acele ediyorum ama Size bir daha rastlamak Mümkün olmayabilir benim için Oysa bilmenizi istediğim Öyle çok şey var ki Ama bunları açıklamanın da zamanı gelecek Birbirimizi tanımaya hiç fırsat bulamadık. Zamanınızı almak istemem ama... ...sizinle biraz konuşmak istiyordum Bay Poirot. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Ee, canımı sıkan bir sorun var. Onu açmak istiyordum size halinizden belli. E, açıkça konuşabilirsiniz benimle. Şu Mirey denen da söz hakkında. Ha, Bay Katherine'in meşhur sevgilisi. Geçen gün Bay Benedini'ne bir mektup yollamış. Hmm. Kendisiyle acele görüşmek istediğini yazıyordu mektupta. Oysa Bay Benedini'nin bu kadına karşı beslediği olumsuz duyguları biliyorsunuz. Eh, evet. Orası öyle. Görüşemeyeceğini açıklayan çok kısa bir mektup yazdırdı bana. Oysa Mirey bu sabah Aleraceli otele gelerek Bay Eldin'e kart listini gönderdi. Kesinlikle görüşmek istiyordu. Bay Venedin çok kızdı buna ve beni aşağı yollayarak kadını geri çevirmemi istedi. Anlıyorum. Konu oldukça ilginç. Evet. Bay Eldin'in isteğini yerine getirmek zorundaydım. Oysa olaylara değişik açıdan bakıyorum ben. Bu kadın mavi trende yolculuk ettiğine göre bir şeyler görmüş ya da duymuş olabilir. Bizlere önemli ipuçları verebilir. Olaylara bakış açınızı ben de paylaşıyorum Bay nightın ee, Bay Van Elden pek safça hareket etmiş olabilir. Patronumun mesajını bir hayli değiştirerek ilettim kadına. Ee, Bay Van Elden'in çok meşgul olduğunu... ...ve kendisini dinlemeye beni yetkili kıldığını bildirdim. Ama hiç kulak asmadı bana. Öfkeyle çekip gitti. Bu dansöz hanımın nerede kaldığını biliyor musunuz? Biliyorum. Öyleyse hemen birlikte gidelim. Hadi böyle. Hadi. Memur bey, otelinizde kalan Bayan Murray'e... ...şu kartvizitleri götürür müsünüz lütfen? Çok acele olduğunu söyleyeyim. Peki efendim. Kartvizitlerimizin arkasına... ...Bay Van Eldin tarafından diye not düşmüşsünüz. Bu tür işlerde insan... ...biraz da kafasını çalıştırmalı. İşi siz bana bırakın. Bayan Murray odasında sizleri bekliyor. Şu taraftan efendim. İçeri Günaydın Bayan Nurey Sizi rahatsız etmek istemezdik ama Bizi Bay Van eldin gönderdi Hı, Kendi niye gelmemiş acaba Efendim, Müthiş bir boğaz ağrısına tutulmuş Pek konuşamıyor Sizinle görüşmeye bizleri yetkili kıldı Ancak e, tabi iyileşmesini Bir iki hafta beklemeyi göze almazsanız Daha fazla beklemeyi göze alamam artık Hı. Bekledim de ne oldu sanki Başından beri tehditlerime Hiç kulak asmadı. Derkin şu İngiliz kadınıyla evlenmek istediği doğru mu? Delicesine aşık olmuş o kadına. Karısını o öldürdü. İşte diyeceğim bu kadar. Londra'da bana mali durumunun bozukluğundan... ...iflasın eşiğine geldiğinden... ...oysa karısının bir kazaya falan kurban gitmesi halinde... E, ...her şeyin düzeleceğinden övünerek söz etti. Demek karısını öldürdüğünden eminsiniz. Hem de nasıl. Biliyorum bunu. Ancak polis böyle bir ifade karşısında sizden kanıt isteyebilir. E, mavi trende karısının kompartımanından çıkarken gördüm onu. Ne zaman? trenin Lyon'a varmasından biraz önce. Söylediklerinizin doğru olduğuna yemin edebilir misiniz? Eder. Öyleyse önümüzde kaybedecek zamanımız yok. Bizimle birlikte sorgu yargıcının yanına kadar gitmeyi kabul edersiniz herhalde. Tabii. Anlattıklarınız çok ilginç bayan. Demek Bay Kettering işlemeyi tasarladığı suçtan size övünerek söz etti. Hem de nasıl? Karısının sağlıklı bir kadın olduğundan... ...ancak umunmadık bir anda... ...umunmadık bir kazanın her şeyi düzeltebileceğinden söz etti. Fakat bu ifadenizle bayan... ...suça ortak olduğunuzun farkında mısınız? Hiç de değil. Peki Londra'daki tüm iş anlaşmalarınızı bozup... ...nise neden geldiğinizi söyler misiniz bana? Sevdiğim erkeğin peşinden gitmek için. Seven bir kadın için bundan daha tabii ne olabilir ki? Ha, demek Nis'e gitmekle Bay Ketring'in arzusuna boyun eğdiniz. Bu ve buna benzer durumlarda ben ancak kendi arzularıma boyun eğerim. Peki, Bay Ketring'in suçlu olduğu kanısına ne zaman vardınız? Demin de söylediğim gibi... Bay Ketring'i trenin Lyon'a varmasından biraz önce... ...karasının kompartımanından çıkarken gördüm. Öyle garip bir suratı vardı ki. Gözleri, gözleri... ...tabii önce hiçbir şeyin farkına varamadım. Ya sonra? Trendion'dan ayrıldıktan sonra... ...Bayan Catherine'in öldürülmüş olduğunu öğrenilecek gerçekleri tahmini. O zaman da polise gidip bu gerçekleri anlatmadınız. Sevdiğim adama ihanet edecektim? Yok. Yok böyle bir şey seven bir kadından istemeye hakkınız yok. Ama şimdi, şu anda... Şimdi durum farklı. Bana asıl ihanet eden o. Bu tür bir hakareti sessizce karşılamamı isteyemezsiniz benden. Peki efendim... Verdiğiniz ifadeyi bir kere gözden geçirir misiniz lütfen? Eksik ya da fazla bir şey olmasın. Okey. Şimdi de imzalayın altını. Hı hı. İmzaladım. Bana başkaca bir ihtiyaç kalmış olduğunu sanmıyorum beyler. Yok şimdilik hayır gidebilirsiniz. Derek tutuklanacak mı? Derhal. <gülüyor> Bana hakaret etmeden önce biraz kafasını işletmesi gerekliydi gidiyorum artık. Hoşça kalın. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika bayan <gülüyor> Murray. Bir dakika. Son bir sorum var size. Evet. Nedir sorunuz? Bayan Ruth'un trenin Lyon'dan hareket etmesinden sonra öldürülmüş olduğu konusunda karara vardıran sebep nedir sizi Karara varmak mı? Evet. Ee, ölmüştü artık. Emin misiniz? Elbette eminim. Ee, yani ölmüş olduğunu duydum. Kimden? Ee, kim olduğunu hatırlayamıyorum Sağdan soldan Bu tür şeyler duyulur bilirsiniz Herkes biliyordu bunu Hayret Oysa bu konunun ben sadece burada Sorgu yargıçlığındaki odada konuşulduğunu biliyordum Ama cinayeti duymayan kalmadı Kimden duyduğumu da hatırlayamıyorum ha, Bir dakika daha lütfen e, Buyurun Mücevherler Ya mücevherlere ne oldu Ne mücevhere? Rus İmparatorçesi Büyük Katerina'nın Yakut'u Ya o ne oldu Belki o konuda da bir şeyler duymuş olabileceğinizi düşündüm de evet. Mücevherler hakkında bir şey konuşulduğunu duymadım <Gülüyor> Ne hırcım kadın bu böyle Gerçekleri söyleyip söylemediğinden şüphe ediyorum Doğru Söylediklerinin bir kısmının gerçek olduğu muhakkak Bayan Grey de trenin Lyon'a girmesinden biraz önce Bay Catherine'in karısının kompartımanına girmekte olduğunu gördüğünü söylemişti E O halde hiç şüphe kalmadı katil odur ...onu acıyorum doğrusu. Neden acıyorsunuz? Meslemin en büyük tutkusu konteller uşu hapse tıkmaktı. Bu kez başaracağımı umuyordum. Diğerinin tutuklanması benim daha çok hoşuma gidiyor. Ne olursa olsun bir hata yapmamız halinde tüm gazeteler bizden söz edecektir. Zor duruma düşeriz. Şu gerçeği unutmayalım ki Bay Catering İngiliz aristokrasisine mensup biridir. Bu noktayı da dikkate almamız gerek. Peki ya mücevherler? Mücevherleri ne yaptı? Onları aldı. Planının bir parçasıydı bu. Şimdi beyler bana kendine Mark'i dedirten biri hakkında neler bildiğinizi söyleyebilir misiniz? Mark? Mark'i mi? Onun bu işe karışmış olduğuna inanıyor musunuz Bay Puarum? Bu adam hakkında bildiklerinizi soruyorum. Ne yazık ki istediğim kadar bilgiye sahip değilim. Bu adam daima perde arkası çalışan biri. Aşağılık işleri adamlarına yaptırır. Muhakkak olan bir nokta var ki o da şu... ...suçlu çevrelerden gelmiyor ve toplumda iyi bir yeri var. Fransız asıllı mı? Öyle tahmin ediyoruz. Ancak Fransa'da, Amerika'da ve İngiltere'de bir dizi hırsızlıklar yaptı. Yakın bir süre önce İsviçre'de bulunduğu bir sırada... yarım düzineye yakın hırsızlık olayına adı karıştı. Fransızca ve İngilizce ana dili gibi konuşur. Bununla beraber nereli olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Ben gideyim artık. Beyler şimdilik başka konuşacaklarınız yok. Marki meselesi doğru çıkarsa bütün tahminlerimiz tersine çıkıyor demektir. Benim için değil beyler. Olaylara bakışım bambaşka benim. Hadi hala aşkına. Yeni bir şeyler öğrenirsem sizleri de hal ederim. Bayan Lennox rahatsız etmezsem Bayan Grey görmek istiyorum. Odasında akşam yemeği için hazırlanıyor. Henüz hazır olduğunu sanmıyorum çünkü odasına çıkalı ancak birkaç dakika oldu. İsterseniz bekleyin. Hayır, hayır... Beklememin bir faydasının olacağını sanmıyorum... Son derece nazik bir görevle geldim buraya... Acaba arkadaşınıza... Bay Catherine'in karısını öldürmek suçundan... Bu akşam tutuklandığını söyleyebilir misiniz? Gray'e bunu benim söylememi mi istiyorsunuz? Çok rica ederim bana... Neden? Bay Catherine'e aşık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilmem... Bu konuda siz benden daha fazla bilgi sahibisiniz... Genellikle gözümden bir şey kaçmaz... Ama bu kez olayları yeterince kavrayamadığımı itiraf etmek zorundayım. Dedikleriniz doğru. Ancak bu konuda size herhangi bir açıklamada bulunacak değilim. Siz de mi Deriki suçluyorsunuz? Ben değil. Polis böyle düşünüyor. Elinizde yeterli kanıt yok ki. <gülüyor> Deriki uzun yıldan beri tanıyorsunuz herhalde. Çocukluğumdan beri. Onu tutuklayabilmek için hangi kanıtla suçladılar? Herhalde ölümün kendisini zengin etmesinden. Evet. 2 milyon dolarlık bir mirasa kondu. Eğer karısı ölmeseydi... ...tek kelimeyle iflas etmiş olacaktı. Evet. Bence işin içinde iş var Bay Poirot. Evet Bay Catherine karısının... ...seyahat ettiği trendeydi. Bu doğru. Ancak bu bir insanı... ...cinayetle suçlamak için yeterli bir kanıt değil. Bayan Ruth Catherine'in kompartımanında... ...üzerinde K baş harfi bulunan... ...bir sigara tabakası bulundu. Bu tabaka... ...Bayan Ruth'a ait değildi. Ayrıca iki tanık Bay Catherine'i karısının kompartımanına girer ve çıkarken gördüler Bu tanıklar Trenlyon istasyonuna varmadan önce ve vardıktan sonra görmüşler Bay Catherine'i Bu iki tanık kim? Biri arkadaşınız Bayan Grey diğeri de Dansuz Murray Bütün bu suçlamalara karşı Derek'in tutumu ne? Karısının kompartımanına girip çıktığını şiddetle inkar ah, ediyor Ne budalalık kadının ne zaman öldürüldüğü belli mi ki? Doktorlar kesin bir şey söylememekle beraber... ...bildiğimiz kadarıyla kadının Lyon'dan ayrıldıktan az sonra ölmüş olduğudur. Nereden biliyorsunuz bunu? Lyon'dan sonra biri kompartımana girip ölüyü görmüş. İlgililer bu ölümden derhal haberdar edilmiş mi? Edilmemiş. Neden? Bazı sebeplerden dolayı. Bu sebepleri biliyor musunuz? Tahmin ediyorum. Anlattıklarınıza bakılırsa bayan Ruth Catherine... ...tren yolcularından biri tarafından öldürülmüş... Oysa cinayet trene yolda binen... ...ve sonradan inen biri tarafından da işlenmiş olabilir. Hatta Lyon Garın'dan binen biri dahi... ...cinayeti işlemiş olabilir. Bu takdirde Bay Catherine... ...karasının kompartmanına girerken... ...kadın sağ, diğer tanıkta Lyon'dan sonra... ...kadını ölü görmüş olabilirler. <gülüyor> Bayan Lennox... ...karanlıklar içinde bocalarken... ...aydınlığa kavuşturdunuz beni adeta. Ne olsun gitmem gerek. Biriyle randevum var. Ya Derek ne olacak? Şimdilik hiçbir şey belli değil... Yakında yeni bilgiler edinebileceğimizi ümit edelim. Ağız mı aldık? Güle güle Bay Poirot. Güle güle. Gray bugün Derek Catherine'in tutuklanmasının üzerinden tam bir hafta geçmiş. Hı hı, biliyorum. Ne yapabilirim ki? <Gülüyor> Öylesine değiştiniz ki. Sizin için adeta eski Catherine değil diyesim geliyor. <Gülüyor> Değiştiğim doğru. Kaderin yoluma diktiği ağların tam içine düşmüş hissediyorum kendimi. Anlıyorum sizi çok da üzülüyorum. Sizin için bir şeyler yapabilmek isterdim. Ülkemi öyle özlemişim ki. Bu güzelim manzara bu masmavi deniz bile artık gözümde değil. Köyünüze dönmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa? Bilmem kararsızlık içindeyim huzursuzumda. Size danışmadan sizin için bir sürpriz hazırladım. Bana kızmayacağınızı ümit ediyorum. <gülüyor> Size kızmayacağımı biliyorsunuz. Sürpriziniz nedir onu söyleyeyim <gülüyor> Dedektif Poirot'u öğle yemeğine davet ettim Yok burada <gülüyor> değil Negroskot otelinde. Onunla kısa da olsa bir süre baş başa kalmak Her ikiniz için de iyi olacak Bu yemek aynı zamanda biraz da veda ziyafeti olacak Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim Veda ziyafeti mi? Ama neden? Bir yere mi gidiyorsunuz Grey? Al. Bakın şu mektuba Memleketinizden geliyor Bayan Weiner'dan Bakalım neler diyor... Hmm, sizi evine davet ediyor... İhtiyacı varmış... Hastaymış... Yo, Catherine Gray, öyle şey olmaz... Yüksek sosyeteye girdikten sonra o basit köye dönmenize imkan yok... Neden olmasın... Yerimi yurdumu özledim ben... Fakat siz artık o parasız pulsuz... Çalışmaya mecbur eski Catherine Gray değilsiniz... Bizden birisiniz... Yeriniz burası... Para pul beni hiç değiştirmediler Lennox... Yani başımı döndürmedi demek istiyorum... Kısa bir süre içinde olsa İngiltere'ye dönmem gerek. İyi o halde. Bay Poirot'a verecek bir haberimiz var. Hadi hazırlanalım. Bir saat sonra taksi gelip bizi götürecek. Hemen hazırlanırım ben. Ben de. Mavi Tren oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. <Gülüyor>